90. Sure, El-Belati suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu beldeye, ki sen bu beldesin, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanın yeryüzüne geleceği nice zorluklar içinde yarattık. İnsan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Kimse onu görmediğini sanıyor. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu, doğruyu ve eğriyi göstermedik mi? Fakat o, sarf yokuşa aşamadı. O sarf yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi veya aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra, iman edenlerin birbirlerine sabrı tavsiye ederlerken ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.